Grigori PETRO PARLAK SEVINÇ VE DARÜLKÜNUN GENÇLİĞİNE (iki BÖLÜM Dilimize tercüme eden Muallim Mustafa Şerif Yıl 1932 Yayın evi resimli Aymad Bahasat Yer İstanbul MÜTERCİMİNDEN Benim Sözüm Aziz Üstadımız Profesör Ali Haydar Beyefendi Beyaz Memleketi'nde ve Mefkureci Muallim adlı yüksek ve ideal eserleri lisanımıza nakletmekle bize büyük bir Rus edebini tanıttırmış oldular. Üstadın açtığı bu ulvi yolda yürümek, memleket gençliği için çok faydalı olur kanaatindeyim. Çünkü Grigori Petrov bütün eserlerini gençlik için yazmış ve gençliğe ithaf etmiştir. Bu sebeptir ki beni de edebin bu iki küçük eserini tercümeye sevk etti. Bu eserler hakkında Söz söylemek ve bahusuz onun kitabı içinde benim kıymetli sözlerime yer ayırmak büyük bir hürmetsizlik olur. Sözü kendisine bırakıyorum. 23 Mayıs 1931 Mustafa Şerif 1. Bölüm Parlak Sevinç Petrograd'da benim birçok tanıdıklarım ve dostlarım vardı. Fakat bunların içinde birisi daima nazara dikkatimi celbederdi. Bu garip ve tuhaf ruhlu bir adamdı. Viktor Petrovich Protekinski adını taşıyan bu adam zahirin olduğu gibi ruhen de basit ve orijinaldi. İnce kıvrık bacakları, yassı yüzü, sivri burunu ve ince kesilmiş saçlarıyla bu ihtiyar ilk nazarda biraz gülünç görünüyordu. Fakat yaşına rağmen onun temiz, zeki, şen ve iyi gözleri onu büsbütün başka bir adam yapıyordu. Bunlara baktığın zaman onun harici vaziyetini derhal unutuyorsun. Bunlar göz değil, içlerine temiz bir muhabbet yanan ve derin bir zeka dalgalanan birer kandildir diyordu arkadaşları. Kenar mahallelerden birinde adi bir evde, küçücük bir odada yaşıyordu. Bütün eşyası, etajerin gözlerine dikkatle yerleştirilmiş kitaplar idi. Protejkinski, arkadaşlarını pek seyrek ziyaret ediyordu. Daima meşguldü. Kah bir işsize iş arar, kah iki tarafı barıştırmaya çalışır ve kah bir zavallığın işi peşinde koşardı. Bazen kendisine sorarsınız. Niçin çoktan beri görünmüyorsunuz? Evde yalnızlıktan usanmıyor musunuz? Bahusuz, sizi görünce ne kadar memnun olduğumuzu da biliyorsunuz. Biliyorum. Fakat inanın ki müsait vaktim yok. Daimi bir meşguliyet içindeyim. Yalnızlıktan usanmadığımı soruyorsunuz. Halbuki acaba yalnız kaldığım var mı? Bütün insanlar benim akrabamdır. Bilirsiniz ki ben köylüyüm ve daima köylü olarak kalacağım. Ben her şeye şu köylü gözleri ile bakıyorum. Bu şehirde insanlar taştan evlere kapanmışlar. Yerleri taşlarla döşemişler ve kendileri de taşlaşmışlar. Evleri taştan olan bu insanların kalpleri demirdendir. Avlularını yüksek taş duvarlarda çevirmişler. Kendilerinden başka hiç kimseyle alakadar olmuyorlar ve en yakın komşularını bile tanımıyorlar. Halbuki köyde böyle değildir. Orada 200-300 hane yaşar ve hepsi de birbirini tanır. Sokakta tesadüf ettiğin herhangi bir ile durdurup konuşabilirsin. Bunu burada tecrübe edebilir misiniz? Burada insanlar senelerce aynı evde yaşıyorlar, senelerce aynı merdivenleri çıkıyorlar ve her gün karşı karşıya geliyorlar da gene birbirlerini tanımıyorlar. Bir çatı altında yaşıyor, hasta oluyor ve ölüyorlar. Burada tanımadığınız birine gidip yürekten konuşmak isteyiniz, size derhal kapıyı gösterirler. Birini sokakta durdurup konuşmak isteyiniz, deli olduğunuzu hükmederler. Biz şu büyük şehirlerde yaşayanlar çok değişmiş insanlarız. Bizim adet ve ananelerimiz tegayır etmiş, kalplerimiz ve ciğerlerimiz mutazam çalışmıyor. Doğrusun isterseniz ben Yunan filozofu gibi sokakta tesadüf ettiğim insanların dikkatle yüzlerine bakmak isterim. Bu kadar çok insan arasında ruhunu açacak bir kişi bulamıyorsun. Felaket istediğin kadar. Ve biz bütün felaketlere pek kolay karşı dururduk. Ne çare ki kalplerimiz taşlaşmıştır Dün başıma gelen bir hadiseyi söyleyeyim. Akşam üzeri idi. Tenha bir sokakta yürüyordum. Kar yağıyordu. Lambaların ziyaları sönüktü. Önümde müthiş bir sancının tesiriyle kıvranır gibi büklüm büklüm yürüyen bir kadın peyda oldu. Yetiştim, yüzü solgun, gözleri yaşlıydı. Affedin ki sizi tanımadığım halde karşınıza çıkmış bulunuyorum dedim. İnsanların gözyaşları tuzludur ve bütün beşerin ıstırapları acıdır. Bana kederlerinizin sebebini söylemeyecek misiniz? Bana kederlerinizin sebebini söylemek ister misiniz? Size belki de yardım edebilirim. İnsan derdini söylerse kısmen müteselliği olur. Proteskin, Protekinski devam ediyordu. Bilmiyorum neden. Belki o anda dertlerin dökecek bir kimseye ihtiyacı vardı. Belki de benim sesimin tatlılığından samimiyetime inandı. Ve orada sokak ortasındaki fenerin altında bana harfi harfine bütün kederlerini söyledi. Ve tasavvur ediniz ki. Kendisine yardım etmek imkanı da yok değildi. Bugün öğleye kadar koştum. Gittiğim yerlerde bazı kimseler halimi acıdılar. Bazılar da deliliğimi hükmettiler. Fakat ne de olsa bana bu hususta yardım edenler de bulundu. Böylelikle Betha bir kadını teskin etmiş oldum. E tabi bundan dolayı ben de çok memnunum. Bana odamda yalnızlıktan nasıl usanmadığımı soruyorsunuz. Size samimi olarak söyleyeyim. Ben hayatımda kimseyle tanışmış ve arkadaş olmuş değilim. Buna rağmen yalnızlık nedir? Ben bunu bilmiyorum. Az evvel benim akrabalarım bütün insanlardır demiştim. Evimin bomboşu ıssız olduğuna gelince bu müthiş bir şey olamaz. Asıl müthiş olan insanın kalbinin boş ve ıssız olduğu zamandır. İşte Broteskin'in bu hakimane sözleri ve fikirleri bizi hayatın hikmetindeki gizli ve parlak sevinci anlatmış oluyor. Evet, hatta birçok insanlar kederli ve meyustur. Buna sebep ise ekseriya gene kendileridir. Hayatları karanlık ve bulanık bir duman gibi geçmektedir. Çünkü insanlarda bununla mücadele etmek için lazım gelen silahlar yoktur. Onlarda şiir, aşkın, iyiliğin, hakikatin o muazzam şiiri olsaydı böyle mi olurdu? Hatırımda kaldığına göre henüz bir mektep talebesi iken Cole Lebok'un hayatın, hayatın muvaffakiyetleri ve neşeleri ünvanlı bir eserini okumuştum. Bu muharire göre birçok sürur ve neşelerden biz kendi kendimizi mahrum ediyoruz. Lebok haklı olarak şöyle diyordu. Tabiatın avuşuna doğru gidilerek onun güzellikleri içinde bulunmak, Hakimane yazılmış kitaplarla baş başa kalmak ve nihayet hakiki ve samimi dostlarla görüşüp konuşmak, insanın hayatına temiz neşeler ve parlak sürur şehirleri getirir. Engin mavi denizler, büyük muhadirlerin 5-10 cilt kitabı, mütevazi bir aile kütüphanesinde geçen saatler, temiz, küçük ve samimi bir arkadaşlık muhiti. İşte insanlara neşe ve sataret getiren şeyler ki biz birçoklarımız henüz bunları bilmiyor ve tanımıyoruz. Lebok'un bu hakimane sözlerine ben hayatta yeni bir sevinç kaynağı göstermekle şunları ilave edeceğim. Bu kaynak insan kalbidir. Ondaki başkalarını sevmek ve başkalarının sevinçlerine iştirak etmek kudreti. Onda parlak ve temiz neşeler karşısında sonsuz sevinçler duymak gibi hayatın en güzel ve en parlak tükenmez şiir kaynakları gizlidir. Misal yerine size hayatımdan iki hadise söyleyeceğim. Çok zaman evveldi. Bir yaz mevsimini İsviçre'nin ve Şimali İtalya'nın Şairani gölleri civarında geçiriyordum. Bu hayatımın en parlak günlerini teşkil eder. Dağlarda temiz hava, berrak gök, sükut ve sükunet. Orada insanın kalbi temiz, parlak ve sakin oluyor. Göl o kadar berrak ki, satı bir aynaya benziyor. Geceleri esen kıvırcık rüzgar, insana tatlı rüyalı uykular getiriyor. Lugano'da bir hafta kaldım. Burası küçük bir kasabadır. Fakat halkı çok hoşuma gitti. Birçoklarıyla tanıştım. Sahilde birçok küçük çocuklar vardı. Bunlarla arkadaşlık yaptım. Bir gün burası fazla kalabalıktı. Birçok insanlar da gelmişti. Bu meyanda benim 7 yaşındaki arkadaşım Aniçgar da vardı. Bu hayatını kimsenin bilmediği yetim ve öksüz bir kızcağız. Kucağında küçük bir köpek vardı ki bu onun bütün dünyada en yakın can yoldaşıydı de işleyen vapur kalkmak üzere bulunduğundan tiz bir, tütük, tiz bir düdük öptü. Gemiciler köprüyü kaldırdılar. Bu iskele üzerinde bulunan halkın geri çekinmesine mucib oldu. Tam o esnada bilmem nasıl oldu. Aniçkan'ın köpeğinin suya ta vapurun altına doğru düştüğünü gördük. Kızcağız ağlıyordu. Nero ey sevgili Nero. Hayatta yegane bağlandığı ve yegane sevdiği mevcudiyet boğuluyordu. Onun acıktı ve müessir ağlayışı orada bulunanların hepsini mahzun etti. Zira herkes köpeğin aniçka için nasıl kıymetli bir mahluk olduğunu anlamıştı. Herkes acıyordu fakat bir köpek için hiç kimse suya atılmak cesaretini gösteremiyordu. Çünkü vapurun sıkıştırması gibi büyük bir tehlike vardı. Bir aralık birdenbire suya, elbiseleri eski ve yırtık bir çocuğun atıldığını gördüm. Bu çocuk tam dümenin altında bulunan köpeği, köpükler içinden çıkararak Rıhtım'ın merdivenlerine doğru yüzüyordu. Gerek vapurda ve gerek Rıhtım'da bulunanlar büyük bir sevinçle ''Bravo!'' diye bağırdılar. Tedakar küçüğe gelince o kemali sükunetle köpeği sahibine verdikten sonra tıpkı bir küçük köpek gibi silkinmeye başladı. Gemicilerden biri çocuğun suda kalan kasketini bir çengelle çıkardı. Halk da kaskete ufaklık, ufaklık paralar atmaya başladılar. İyice silkelenildikten sonra kasketin içindeki paraları avucuna alarak kızın yanına sokuldu ve onları da kızın avucuna sıkıştırıp dalgın dalgın yürüdü. Halk dağılıyordu. Ben seyircilerin gitmesini bekledim. Az bir fakir çocuk ıstak elbisedeni güneşte kurutuyordu. Ona sokuldum. Sizin için toplanan o paralar niçin o kıza verdiniz? diye sordum. O sakin şu cevabı verdi. Onun paraya daha cihade ihtiyacı vardır. Evet fakat onlar sizin de değildir. Evet, fakat onlar sizin için de lüzumsuz değildir. Bununla beraber tamamen hak ettiniz. Size 2-3 lira teklif edebilir miyim? Aniçka benim arkadaşımdır. Onun için o köpeğin ne büyük bir kıymeti haiz olduğunu biliyorum. Siz ise onu kurtardınız ve böylelikle Aniçka'yı bahtiyar ettiniz. Hayır efendim dedi. Bu hususta paradan bahsetmek lüzumsuzdur. Başka bir fırsatta ben bütün cüzdanınızdan bile vazgeçmezdim ama bu son cümleyi gülerek söyledi ve de sonra devam etti. Şimdi parasız da olsam memnunum. İnsanlar benden birçok fenalıklar gördüler. Lakin şimdiye kadar bana hiçbir iyilik yapmak fırsatı zuhur etmemişti. Şimdi ben bile suya nasıl atıldığımı ve köpeği nasıl kurtardığımı bilmiyorum. Kızcağız gördünüz ya, bütün meyus olmuştu. Esasen bir öksüzdür, tıpkı benim gibi. Şimdi ben kırmızı saçlıcak bir bedbahtı sevindirdiğimi düşündükçe memnun oluyorum. Ben bu dakikada çekim. Ruhundaki hisleri biliyorum. Biliyorum ki o bu hislerin tesiriyle her zaman suya ve vapurun altına atılmaya hazırdır. Onun elini sıkarak ayrıldım. O gece ben gölün berraklığını ve dağların güzelliğini her zamandan ziyade duydum. Bahusuz Bahtiyar Aniçka ile Fedakar Cak'ın yaşadıkları bir muhitte bulunduğum için tek çok neşeliydim. Fakir Jack bir öksüzün köpeğini kurtardı. Bu basit bir meseledir lakin o dakikada... O sırada bulunanlarda nasıl büyük ve parlak bir sevinç uyandırdı ve kalplerde ne temiz bir şiir husule getirdi. Başka bir misal. Bu Rusya'ya aittir. Benim iyi dostlarımdan bir pedagog vardı. Öldü zavallı. İstidatlı, faydalı bir adamdı. Halk arasına girer, konferans verir, makale yazar. Bir kelimeyle halkın tenevvürüne hasrı mevcudiyet etmiş bir adamdı. Zavallı uzun bir yorgunluk neticesi hastalanarak bir sene yattı ve öldü. Onun ölümünü gazetelerden haber almış, çok ağlamıştım. Meşhur darbe ı meseldir. Talili adamın düşmanları ölür, bedbaht adamın ise dostları. Bilahare meşguliyetimin çokluğu dolayısıyla kendisini unuttum. Bir gün yabancı bir kadın yazısı ile yazılmış bir mektup aldım. Açtım. Bu arkadaşımın karısından idi. O da muallimdi. Bana hayatından şikayet ediyor ve kocasını kaybettiği yetmiyormuş gibi şimdi de yeni bir felaket baş göstermiş. Kocasının hastalık müddeti zarfında mektebin tamiri için kendisine tevdi edilen 900 rubrelik bir millet parasını sarf etmiş. Kocası iyi olsaymış yeni hazırlayacağı edebi eserlerinden bu parayı yerine koyabileceği muhakkakmış. Şimdi kocası mezarda. Fakat o... Bu paraların hesabını vermeye mecburdur. Bu kadar parayı nereden bulacak? Ümitsizlikler içinde şuraya buraya müracaat etmiş ise de hüsbettir netice elde edememiş ve nihayet bana yazmaya karar vermiş. Beni tanımazsınız. Ben de sizi görmüş değilim. Lakin kocam bana sizin sık sık bahsederdi. Vaziyetiniz bence malum. Bana bu parayı temin edemeyeceğinizi biliyorum. Lakin yazmak ve müracaat etmek isterim. Ne yapayım? Ben bu ağır mesuliyet altında nasıl yaşarım? Kocam ve ben senelerce çocuklara temiz ve namuslu olmalarının tehlikeliyle çalıştım. Şimdi ise hırsızlık. İyisi mi? intihar etmeliyim. Siz son müracaat yerimsiniz ve bir saman çöpü kadar, hatta bir örümcek ağı kadar zayıf bir yer. Bana çıkacak bir yol gösterebilir misiniz? İlave edeyim ki ben, günün birinde bu paraları tamamen ödeyeceğimi dair de söz veremem. Ne yapabilirdim? Bende 900 ruble yok ki. İstikrar etsem ödeyemezdim. Başkalarından isteyip dilenmek hoşuma gitmedi. 900 ruble, 900 metrelik değil. Bana bir başkasından almak ve sonra vermemek oldukça zor bir şey. Diğer tarafta ise 900 ruble için bir insanın hayatı mahvolmakta. Demek oluyor ki 900 kağıt parçası... Faydalı ve çalışkan bir insanın hayat ve mematının muciptir. O kadar muzdaripdim ki sanki idama mahkum edilmiş bulunuyordum. Düşündüm. Fakat hiçbir şey düşünemedim. Darülfünün derslerinden sonra bir prensin evinde hususi derslerim vardı. Öğleden sonra oraya gittim. Dersi verirken boyuna dokuz yüzürüp diye düşünüyordum. Bu para yüzünden bir muallim hayatına kastetmeye karar vermişti. Desteki dalgınlığın nazarı dikkati celbetmiş olacak ki prensin ailesi siz asla olmayasınız diye sordu. Hayır dedim hasta değilim fakat ruhum biraz hasta da. Yani evet biraz hastayım. Ne var? İşte okuyunuz. Madame mektubu alarak okudu ve düşüne kaldı. Dersten sonra çıkmak üzereyken Madame koridorda arkamdan seslendi. Bakınız nasıl talihli bir tesadüf. Ben bugün elektrik taksiti olarak 900 rüklü hazırlamıştım. Saat 7'de geleceklerdi. Fakat onlar yarına kadar bekleyebilirler. Alınız ve muhalleme gönderiniz. O dakikada ne olduğunu bilmiyorum. Eğer bir ilan mahkum olsaydım da hayatımı tam sehpanın altında bağışlasalardı daha fazla sevinmezdim. Derhal bir arabaya atladım. Muhallim şehrin öteki ucunda oturuyordu. Hava yağmurluydu. İnce bir yağmur yağıyordu. Fakat ruhumda bahar açıyordu. Bu öyle bir sevinçti ki hiçbir servetle alınamazdı. Ben bunun yakın bir dostumun hassasiyet ve insaniyetine medyonum. Hayatta böyle sevinçler az değildir. Bunları daha ziyare yapmak ise bizim elimizdedir. Birbirimize daha yakın olduğumuz takdirde her gün böyle temiz ve parlak sevinçlerle yaşamak kâbildir. Hükeme adam biri her şeyi biz kendimizle yettirmekteyiz diyor yani demek istiyordu ki İnsan en, en ufak şeylerle ve en zarur ihtiyaçlarını temin etmekle iktifa etmelidir. Hayattan ve insanlardan mümkün olduğu kadar az şey almalıyız. Bundan çıkarılması lazım gelen en büyük bir hakimane netice şudur. İnsan, hayatta insanlara ve hayatı mümkün olduğu kadar çok vermek vaziyetinde olmalıdır. Hayatın bu aldığı, hayatın bu alale deneyi karşısında insan... Kendisindeki o bütün iyilikleri ve güzellikleri sevmek kudretine malik kalbiyle bütün bir şiir kaynağı ve tükenmez bir temiz ve parlak sevinç menbaı olabilir. Bütün felaketlerimizin sebebi maalesef bizim bu kuvvetin çok az istifade etmemizdir. Bizim Moskova'da Plevako isminde maruf bir avukatımız var. Babası kazak, anası kırgızdı. Bu harikulade bir şahsiyetti. Yüksek malumatı, zeka ve dirayeti sayesinde o, avukatlar meyanında en büyük bir haditti. Bir defa akşamın 10'unda sabahın 8'ine kadar onunla bir kupede seyahat etmiştik. Bütün gece konuştuk. Musabemizi her zaman olduğu gibi bu kerede halk için yapılacak iş çok fakat bu işi yapacak amele az mevzu teşkil ediyordu. Eğer bu yolda çalışan biri varsa ona birçok işler yüklediğimizi ve buna mukabil onu iktidar etmediğimizi söylüyorduk. Plevaco'ya dedim ki her içtimaiyat işçisi bir kaldırım taşına benzer. Canı isteyen üzerine basar, oturur, bastonunu vurur ve ister de tükürük geçer. Eğer siz bir muharirseniz halk sizin eserlerinizi okumamıştır. Eğer siz bir ressam veya helkiyi tıraş iseniz halk sizin resimlerinizi ve eserlerinizi görmemiştir. Fakat hakkınızda söylemiş fena bir şey varsa, halk bu dedikoduların hepsini bilir ve bunları büyük bir zevkle anlatır. Eğer size ihtiyacı varsa, bu işi sizden kendi hizmetkârı gibi yapmanızı ister. Sizden nasihat ister. Bütün sayenizi, vaktinizi ve bilginizi ona hasretmenizi ister. Ve nihayet ona maddi yardımda bulunmanızı dahi ister. Ve bütün bunları sizden bir ictimaiyyat amelesi, bir halkçı ve halk dostu olduğunuz için ister. Fakat bütün bunlara mukabil arkanızdan en pis küfürleri savurur. Fakat bütün bunlara mukabil arkanızdan en pis küfürleri savurur. Evet, kitle fena ve nankör bir mahluktur. Plevaco son sözlerini gülerek söylemişti. Ben her zaman Nietzsche'nin sözlerini hatırlarım. Bu büyük adam diyor ki, Büyük adam odur ki büyük işler yapar ve büyük işler yaparken bu işin hakikaten kendisi tarafından yapılmış olduğunu bilmelerini bile düşünmez. Onun için maksud olan yapılacak işe mukabil, beklenen para veya halkın göstereceği tevehtüf değil. Buna mukabil ne de olsa bir müka mükafat vardır. Olmasa da insan bunun mükafatını kendi vicdanında buluyor. Ruhumuz bir bahçedir. Bektiğimizi içeriz. Bana kalırsa haşim ve kaba insanlar daima insansız olurlar. Lakin evvela kendilerine. Biz ya vicdanlarımızı bir meyhaneye, bir ahıra veya daha fena bir şeye çeviriyoruz. Halbuki ruhlarımızın bahçelerinde öyle çiçeklerin atabiliriz ki, bunlarda ötecek kuşlar bizim şu cehennem olan dünyamızı bile sürur ve neşeye garg edebilirler. Biliyor musunuz? Bu dakikada neyi hatırladım? Ben avukatlığıma büyük bir muvaffakiyetle başlamıştım. Diyebilirim ki herhangi bir müdafaa gazetelerde ismimin zikredilmesini mucip oluyordu. Günden güne geniş bir müşteri çember ortasında kalıyordum. Birçok paralar kazandım ve gazetelerin şu veya bu davadan 5-10-15 bin kazandığım yazmalarını mütakip ben de özünç para isteyen külliyetli müracaat mektupları karşısında kalıyordum. Yüzlerce binlerce para istiyorlardı. Ben sanki milyonlar tevziğine memur bir kredi bankasıydım. Kah gülüyor, kah kızıyordum. Daha sonraları bu gibi mektuplar okumamaya bile başlamıştım. Fakat bir gün garip bir mektup almıştım. Bunu sonuna kadar okudum. Çünkü metni idi: Biliyorum ki okumuyor ve yırtarak sepeti atıyorsunuz. Lakin rica ederim okuyunuz. Bana 125 ruble lazımdır. Sizi temin ediyorum ki bu parayı iade edecek bir kudretli de değilim. Ben bir Darülfü'nün talebesiyim. İki seneden beri kimya tahsil ediyorum. Emin olunuz ki 5 param yok. Halbuki mektebin mikroskopu bile serbest çalışmak mümkün. Halbuki mikro e, mektebin mikroskobu ile serbest çalışmak mümkün olmuyor. Bugün ise Zeiss markalı bir mikroskop buldum. Bunu birisi satıyor. 125 dubleye alabileceğim. Evet, bu parayı verirseniz ruhumda büyük bir sevinç uyandırmış olacaksınız. Vermeseniz kızacak değilim. Çünkü biliyorum ki sizleri sizi birçokları böyle para için rahatsız ediyor ve Birçokları da aldatıyor. Unutmayınız ben bu paraları iade edeceğime söz vermiyorum. Filan kişiyim ve filan yerde oturuyorum. Düşündüm düşündüm ve nihayet istediğim parayı gönderdim. Hiçbir cevap alamadığım gibi bu kimya yer gelip bana teşekkür de etmedi. Zannettim ki bu defa da bir yalanın kurbanı oldum. Aradan 25-30 sene geçmişti. Artık ihtiyarlamıştım. Vücudum çok ağırlaşıyordu. 130 kilodan fazla geliyordum. Çok çalışıyor, çok kazanıyor ve çok da fazla israf ediyordum. Bit tabi mikroskopu da kimyageri de çoktan unutmuştum. Hülasa. Çok çalıştım. Para, ev, şöhret sahibi oldum. Ve hatırlarsınız 1900 senesinin sonlarında Moskova'da tabiatçıların umumu bir kongresi olmuştu. Bu kongreye dünyanın en büyük adamları gelmiş bulunuyordu. Kongreyi müteakip bunlara şehir namına bir ziyafet verilmişti. Yemekte 1200 kişiden fazla insan vardı. Yemekten ve resmi nutuklardan sonra hususi suretle görüşmek üzere küçük gruplara haline toplanmış konuşuyorduk. Bir odadaydık. Etrafımı alan 30 kişilik Avrupalı alim meşhur Hatip Klevako'nun kendilerine bir nutuk irad etmesini rica ettiler. Kendi kendime düşündüm. Ruhumdaki Rus Çiçeron'u bana dedi ki burada bir plave meselesi mevzu bahis olamaz. Fakat Avrupalılar görsünler ki Ruslar da söz söyleyebilirler. Ve bizim Rus alimlerine masaya çıkmam için yardım etmelerine rica ettim. Çünkü tek başıma şu 135 kiloluk yükü kaldıracak kudrette değildim. Beni masaya bindirdiler. Nutkum'da Heidelberg ve Sorbon Darülfun'un okuduğum ve birçok profesörlerin derslerini dinlediğimden bahsederek İlim güneşinin bütün dünyayı en karanlık ve ücra köşelerine kadar aydınlatması lüzumunu söyledim. Mutkumu bitirdiğim zaman bu dünya meşaleleri beni kavradılar. Rusça'da yaptığımız gibi elleriyle havaya kaldırdılar. Düşünün bir kere ve tasavvur edin bu manzarayı. Ağır ihtiyar alimler 135 kiloluk bir adamı elleri üzerine tutuyor, kah indiriyor ve kah yukarı kaldırıyorlardı. Kalbim titriyordu. Onlar... Rusya'da yapıldığı gibi yapıyorlardı fakat bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar mıydı? Ya düşürürlerse? Ya ben şu 135 kiloluk vücudumla yere düşersem? Nihayet yalvarmaya başladım. Rica ederim yeter. Bırakınız da ayaklarıma basayım. Onlara Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca söylüyor ve yalvarıyordum. Lakin dinlemiyorlardı. Buna mukabil içlerinden biri eliyle kalın ensemi tutmuş, boyuna sıkıyor ve tıpkı benim gibi muhtelif insanlarla... ''Yaşasın plevako, o benimdir, onu bana veriniz.'' diye bağırıyordu. Düşünün bir kere. Alimler beni kaldırıp atıyor, o el ise boyuna boğazımı sıkıyordu. Kan beynimi hücum etti, gözlerim karardı. Müthiş bir daraban başlamıştı. Kendimden geçecek gibi olmuştum. Kalbimi müthiş bir sekte yapmasından korkuyordum. Kollarımı ve bacaklarımı gerdim ve bir de baktım ki meşgul bir Avrupalının kolları arasındayım.'' Bir Avrupalı ile karşı karşıya bulunduğumu unutarak müthiş bir kabalık yapmış ve kendisine sen diye hitap etmiştim. Beni bırak, niçin senin oluyormuşum? O zaman bu bir eğilerek kulağıma fısıldadı. 125 rubrelik mikroskobu hatırlıyor musunuz? Yüzüne baktım. Bu 20 seneden beri Avrupa'da çalışmakta olan büyük bir Rus bakterioloğu idi. Onu gazetelerden çıkan fotoğraflarından tanımıştım. Demek ki sizdiniz. Evet dedi, görüyorsunuz ya. Sizin 125 rubbeniz kayıpta değil. Mühim bir yer tuttu. Teşekkür ederim. Ve siz uzun bir ayrılıktan sonra kavuşan iki arkadaş gibi ve biz uzun bir ayrılıktan sonra kavuşan iki arkadaş gibi birbirimizi sarmaştık. Plevaco devam etti. Aradan tam 10 sene geçmişti. İnsan ne kadar yaşayacağını bilmez ya. Bildiğim şey son dakikalarında ölüm. Bu şişmay mevcudiyetim üzerine kanat girerek soğuk tırnaklarıyla boğazıma sarıldığı zaman, hayatta işlediğim bütün küçüklükleri, haksızlıkları ve adilikleri bire, bire sayarak, hatırlıyor musun? Ha? Hatırlıyor musun? Onu, ya ötekini, hatırlıyor musun? Bilmiyorum ki. O dakikada çok ağır bir vaziyette düşmüş olacağım. Hayatımda işlediğim hesapsız hatalar ve münasebetsizlikler hatırlamak bana çok ağır gelecek. Gene biliyorum ki vicdanım o dakikada boğazımı Moskova'da bakteriyolun sıktığı zaman duyduğum acıdan daha büyük bir ıstırap duyacak. Fakat çirkin ölüm bana, ya bunu hatırlıyor musun? diye sorarken ben de ona, ya sen Moskova'daki bakteriyolun mikroskobunu hatırlıyor musun? diye soracağım. Ve zannediyorum ki bunu hatırlattığım zaman onun soğuk yüzünde bir tebessüm olacak Böylelikle ben de ruhumda bir aydınlık ve hafiflik duymuş olacağım. Hatta eminim ki ben yar huzur ilahiyi o parlak semit ile mikroskopa ait o tatlı hatırayla çıkmış bulunacağım. Maxim Gorki büyük bir ıstırapla koşarak milyonlarla insana şöyle haykırmaktadır. Siz hayatınızı körü soru gibi geçirmektesiniz. Sizin için ne bir masal söylenecek ne bir destan sizi terennüm edecek. Bu acı sözleri Plevaka'nın hayatı için söyleyemeyiz. Zira onun mikroskop hadisesi başlı başına bir destandır. Bu hadise nedir? Uzun ve karanlık bir yol olan hayatınıza bakıyorsunuz. Her tarafınız karanlıktır. Sonra arkanıza dönüyorsunuz. Arkanızda kalan uzun yolun müntehasında parlak bir nokta var. Bu aydınlık nokta işte o mikroskoptur. İşte Plevaka'nın ruhunu aydınlatan parlak nokta budur. Tasavvur ediniz. Hayata böyle plevako gibi bir mikroskopla değil bir teleskopla girecek olursanız kim bilir ruhunuzda duyacağınız parlaklık ne kadar büyük ve geniş olacaktır. Eğer bir insan doğduğu memleketi yükseltir ve orada yüzlerce binlerce akıllı, âli cenap, münevver ve azim sahibi insanlar yetiştirirse bir başkası memleketinin yüra köşelerine bir hikim sıfatıyla sokularak binlerce kadının hayatını kurtarırsa bir üçüncüsü mühendis veya bir kimyager veyahut bir ziraat memuru sıfatıyla memleketin ihtisalatını yükselterek millet taşlarına nizam, hak ve adalet bahşeylerse bu adam ataklıkları kuruttu. O harap bir yeri Gülistan'a çevirdi. Eğer siz refikinizle veya yalnız hayata yırtıcı veya çamurlu hayvanlar gibi girmeyip de iyi ve temiz kalp insanlar gibi girerseniz, Hayatta herkese sevinç getiren canlı bir akümülatör olursunuz. Ve o zaman birçok tatlı ve parlak sevinçler duyduğunuzu sevinçle takdir edersiniz. Ben şimdi size sevinçten bahsettiğim için seviniyor ve tatlı bir sevinç hissediyorum. Size saatlerce değil günlerce, haftalarca, aylarca ve senelerce uzun en temiz ve en parlak sevinçler temenni ederim. Birinci bölümün sonu. ikinci bölüm. ikinci bölüm Grigori Petrov'un Beligrad talebesine vermiş bir konferansını içermektedir. İsmi de zaten buradan geliyor. Darülf'un gençliğine. Grigori Petrov'un birçok konferansı var. Bu konferanslarda genelde eğitim ve gençlik üzerine odaklanıyor. Ülkesine kendisine adanmış olan bir gençlik hayalini konferanslarına yansıtıyor. Bu da zaten e, Sırbistan'da Bulgaristan, çevredeki diğer Balkan ülkelerinden ve dolayısıyla Türkiye'ye doğru gelen bir eğitim meşalesinin ışıkları diyebiliriz. Şimdi bu bölüme başlıyoruz. Darülfun'un gençliğine. Gençlere ve bilhassa Darülfun'un talebesine hitap etmek fırsatına nail olduğum herhangi bir zaman ruhumda en tatlı ve en büyük bayramın yaşadığını duyarım. Dudaklarımı gençliğin kaynaklarına dokundurarak kendimi ruhen genç hisseder ve talebelik günlerimi hatırlarım. Şimdi bu dakika ve bu çatı altında aynı hisler içindeyim ve kendimi sizin gibi Darülfun'un talebesi zannediyorum. Şimdi orta tahsilimin son senelerini ve imtihan vermek için hazırlandığım o günleri derhatır ediyorum. Darülfun'un talebesi olacağım günler yaklaşıyordu. Benim için Darülfun'un talebesi olmakla ne parlak, ne neşeli ve ne güzel bir emel olduğunu hatırlıyorum. Dakika oluyor ki, Kalbimin durduğunu hissediyor ve kendi kendime nasıl bende bir dahil son talebesi olacak mıyım? Sualini soruyordum. Ve baktaki 30 kişinin dahil olduğu müsabaka imtihanına girerek muvaffak olanlar meyanımda kendimi de gördüm. O zaman hayatımın en parlak, en büyük ve en temiz sevinçlerini tatlış bulunuyordum ki ben bütün ömrümde bu ulvi sevinç kadar hiçbir zaman sevinmiş ve kendimi o zamanki kadar mesut duymuş değilim. Daha sonralar yüksek mekteplerde bana bir kürsü verildiği zaman bir profesör sıfatıyla ilk dersimi taklide girerken ben bir tabi şen ve neşeliydim. Bundan 16 sene evvel Petrograd halkının mühim bir ekseriyeti tarafından payitaht mebusu intihap edildiğim zaman ben mesut ve mağrur idim. Lakin ne profesörlüğümün bana verdiği sevinç ve ne Petrograd halkının bana gösterdiği bu yüksek teveccük karşısında duyduğum saadet, bir an için bile bana ilk Darülfuh'un talebesi olduğum zaman hissettiğim saadeti unutturamadı. O zaman benim için Darülfuh'un talebesi kelimesinden daha güzel, daha ahirtar ve daha şairane bir kelime yoktu. Ben bu kelimenin ifade ettiği manadan yalnız ilimler, parlak idealler ve yüksek bilgiler ile mehkumlar anlamıyordum. Ben bu kelimede de hayattaki haksızlıklar ve gadirler için mücadele edecek, yüksek ve parlak emellerin tahakkubi için çarpışacak bir kahramanlık ve idealizm buluyor bunda kaynayan bir kalbe yanan bir ruha malik parlak ve kudretli bir gençlik görüyordum ve bit tabi, emi, e, ve bit tabi böyle düşünen ve böyle duyan yalnız ben değildim eminim ki Darülfuh'un talebesi ünvanını taşımak saadetine mazhar olmuş herkes böyle duymuştur ve böyle duyar gene eminim ki Hayatta siz de birçok kere böyle düşünmüş ve bu hislerin tahtı tesirinde kalmışsınızdır. Bu, asırlardan beri dünyanın muhtelif mahallerinde yüzlerce ve binlerce Darülfunun talebesinin zihnini ve hissini işgal etmiştir. Hayatın boğucu ve yıprandırıcı ve manen düşük hakikatlerine giden yolun kapıları önünden, her sene kız ve erkek yüz binlerce gencin ellerinde çiçek nemetleri ve kalplerinde temiz ve parlak emellerle geçtiğini görüyoruz. Onlar hakikate, aşka ve iyiliğe susamış bir idealle geçiyorlar. Onlar vatanlarına insanlığın iyiliğine ve parlak istikballere çalışmak için yemin etmiş olarak geçiyorlar. Ve böyle akademi gençliğinden mürekkep, idealist ve kahraman insanların tabur halinde geçtiğini görünce düşünüyorsun yahut düşünmeye mütemailsin. İşte temiz ruhlu, Ali Cenab, gençlerden mürekkep, yüz binlerce insan. Bunlar hayatın eşiğinden atlayarak içine girecekler ve orada hakikatlerin karanlıkları içinde milyonlarca ziya şuası yaratarak hayatta mevcut bütün haksızlıklarla, küçüklüklerle düşkünlüklerle ve bir idare odasının sükunetini taşıyan karaktersizliklerle mücadele edecekler. Fakat işte yüzlerce seneden beri geçip giden bu taborlar birbirini takip ediyor. İşte her sene bu taşkın ruhlu ve yüce öyle görünen işte her sene bu taşkın ruhlu veya öyle görünen idealist gençler hayatın kapısından içeri giriyorlar. O hayat ki ekseriye acı ve ekseriye iğrençtir. O hayat ki onların temiz emelleri ve yıkılmaz azimleri sayesinde pek nadir olarak parlak ve aydınlık bir cephe göstermektedir. Güzelliği ve gençliği terennüm eden dünkü şairler şimdi fenadır. Onlar şimdi ruhiyen sakat, ruhiyen hasta, mütereddit, cesaretsiz ve sebatsızdır. Onlar da azim alevleri namına bir şey kalmamıştır. Emel çiçeklerinin solduğu ve döküldüğünü görüyor. Emel çiçeklerinin solduğu ve döküldüğü görülüyor. Ve dünkü idealist talebe bugün cansız ve şekilperest bir memur. Mekteplerin birinde pek simet gibi kurulmuş bir pedagoji veya avukatlık yolunun obur, tamakar ve dolandırıcı bir yolcusu Veyahut şarlatan bir siyasi. En iyi vaziyette tespit etmek lazım gelirse, insanlık denilen bu kocaman gübre yığını içinde muzır olmamaya çalışarak faydalı olmayan bir solucandır. Talebe arkadaşlar, talebe kardeşler, sabık vesaire lahik talebe arkadaşlar. Bu müthiş manzara önünde hiç düşündünüz mü? Minnetlerin masalarında bazı efsaneler vardır, gelirsiniz. Fena sihirbazın marifetiyle güzel bir kahraman veya güzel bir kraliçerin nasıl bir kurbağaya veya kambur bir ihtiyara inkilap ettiğini yine nasıl maharetle hali tabiilerine rücu eylediğini okumuşsunuzdur. Masallarda böyle söylenmektedir fakat hayatta bunun daha feci vuku bulmaktadır. Güzel ve yakışıklı genç hayatta ikseriya kendi arzusuyla canlı bir çirkinlik ve canlı bir pastalık temsil etmekte ve bu ebediyen böyle kalmaktadır. Ve asıl acı olan ve asıl acı olan cehit ise bir daha hiçbir kuvvet ve hiçbir sihirbazın bir zamanlar iğrendiğiniz bu ruh çirkinliğini ve bu ruh sakatlığını eski haline ircay edecek bir kudrette olmamasıdır. Darülfuh'un talebesi gibi yüksek bir isim taşıyan sizler, acaba bugün hayatın pencerelerinden kendilerine baktığınız çirkin ve acı hakikatler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz birçok şeylere karşı ruhunuzda bir infial duyuyor ve bunlara nifretle bakıyorsunuz. Eğer böyleyse sizi kemal ihtiyarla takdir ederim. Fakat unutmayınız ki, hayattaki bu fenalıklara karşı yalnız bir infial duymak kâfi değildir. Hayatın vücudu, hayatın vücudu, Denayet, hırsızlık, mürailik ve hayasızlık gibi hastalıklarla örtülü olsun ve siz bundan mümfeil olun. Lakin gördüğünüz bu küçüklüklerin tedavi edilmesi lazımdır. Avgiya ahırlarıyla Herkül hiçbir zaman unutmayınız. Kral Avgiya'nın senelerden beri gübre doldurulan ahırlarına atılan Herkül bilirsiniz ki bu pis yerde meyus olarak kendisini taliin mahkus tecellisine bırakmadı. Yumuşak ve nemli gübreler üzerinde yatmadı. Ne yaptı? Bu ahırlardayken oradan geçen nehrin yatağını değiştirdi. Su, her külün arzusu mücevince mevcut bütün gübreleri alıp götürdü ve ahırlar temizlenmiş oldu. Hayatta bizim manzaramızda büyük bir avgiye ahırına teşvik edilecek olursa, bu ahırlara yaklaşmamız ve her birimizin gübreleri temizlememiz lazımdır. Evet bazılarımız küçük ve bazılarımız büyük. Ve fakat birer Herkül olarak. Size muharebeye ait bir hadise anlatayım. Askerlerimiz şiddetli bir hücum neticesi Avusturyalılar'ı bozmaya ve kuvvetli bir istihkamdan sonra Çan Kulesi'nden bize iki top ve bir mitralyozla ateş edilen bir Katolik Kilisesi'nin bulunduğu bir köyü almaya muvaffak olmuşlardı. Bu kilise Avusturyalılar tarafından kışlaya çevirmişti. Hatta burası dizanteriden yatan hastalara tahsis edilmiş ve fakat bir ağır halini almıştı. Kilisenin bir tarafında hasta neferler yatıyor, diğer tarafında beygirler duruyordu. Orta yerine yemek pişirmek ve ısınmak için... Kocaman bir ateş yakılmıştı. Biz kiliseyi pek kirli bulduk. Burada hayvan kesilmiş ve kesilen hayvanların bağırsak vesaireleri gelişigüzel yerlere atılmıştı. Ötede de hasta ve ölmüş beygirler yatıyordu. Paspaslara mahsus hücrede dizanteriden yatan hastalar vardı. Bunlara kiliseye mahsus elbiselere gömlekler giydirilmişti. Bu çok feci bir manzaraydı. Kilise bir ahra ve adeta helaya çevrilmişti. Düşmandan bir şey kalıp kalmadığını anlamak için buraya giren Rus askerleri kokudan duramayarak hemen çıktılar. Fakat bu sırada kiliseye alayın doktoru girmişti. Bu adam aynı zamanda iyi bir e musik işini astı. Kilisede mutlaka bir enstrüman bulunabileceği için aramaya başladı. Ve nihayet galeride bir piyano buldu. Bunun üzerinde birçok da nota vardı. Doktor hemen çalmaya başlamıştı. İlk önce Ave Maria'yı çaldı ve çalarken tegani ediyordu. Bu musikiyle karışık tegane evvela zabitleri sonra askerleri cebretmeye başlamıştı. Aylardan beri harp sahnesinde bulunuyorduk. Bu bizim için büyük bir ihtiyaçtı. Alay kumandanı da bu sesi koştu. Herkes doktorun bu güzel teganesiyle adeta mebhut bir hale gelmişti. Kumandan dayanamadı ve galeriye çıkarak. Aziz doktor dedi. Unutma ki bugün büyük cumartesidir. Birkaç saat sonra Hazreti, Hazreti Mesih'in... Ve Bağ Mevdi, yani ölümden sonra dirilmesi gecesine giriyoruz. Bize Miracı İsa'dan bir şeyler çal. İsa'nın yükselişinden bir şeyler çal. Doktor notaları bırakarak ezberden çalmaya başladı. Ve biz hepimiz derin bir vect içinde, şimdi harp meydanında olduğumuzu tamamen unutarak bir ilahi teganiyi dinliyorduk. Hepimiz birazdan dua ediyorduk. Artık bizdeki bütün hisler değişmişti. Kalbimizde herkese ve her şeye karşın derin bir muhabbet ve merhamet vardı. Müzik bittiği zaman kumandan doktora yaklaşarak ve pislikler, hastalar, ölü hayvanlar, konserve kutuları vesaire ile ahıra çevirmiş olan bu muhabbet hakkında doktorun nazarını dikkatini celbederek görüyor musunuz dedi. Bu bütün bir hayattır. Bu manzara hayatın ta kendisidir. Burada mabedin bir hayvan ahırına çevrildiğini görüyorsunuz fakat bir ahırın da bir mabede çevrilmesi mümkündür. Ben müddeti ömrümde, ben müddeti ömrümde hiçbir zaman bu kadar derin bir vecd ile dua ettiğimi bilmiyorum. Hatta çocukluğumun o altın günlerini geçirdiğim, köyümün küçük bir kilisesinde bile, Aziz doktor, biz iyilikleri ve güzellikleri mutlaka dirilteceğiz. Hayat ebediğim bir ahır kalamazsın. Şimdi bizim hayatımızda ekseriye karanlıktır ve harpteki katolik klisesine benzemektedir nedir? Biz ise bu kirletilmiş mabedin kapısı eş önünde eşiğinde bulunuyoruz. Hatta içine bile girmek üzereyiz. Hayatla karşı karşıya yüz yüze bulunuyoruz. O sanki bize diyor ki, ey siz benim için yerleri hazırlamış bulunuyorsunuz. Siz de benim kapılarımı ve pencerelerimi kırmak ve duvarlarımı yıkmak mı istiyorsunuz? Sizden evvel geçenlerin yaptıkları gibi siz de benim mukaddes varlıklarımdan bazılarını gasp etmek mi istiyorsunuz? Nesiniz ve kimsiniz? Karar veriniz. Benim mevcudiyetim üzerinden yapmak istediğiniz şey nedir? Aziz talebe, siz hayatın bu suallerine ne cevap vereceksiniz? Bu cevabı düşündünüz mü? Şimdi düşünüyor musunuz? Eğer ihtiyar bir arkadaşının sıfatıyla... Benim bu husustaki düşüncelerimi anlamak istiyorsanız, ben size yukarıda bahsettiğim Katolik Kilisesi'nde doktoru misal olarak göstermek tavsiyesinde bulunacağım. Eğer ihtiyar bir arkadaşınız sıfatıyla benim bu husustaki düşüncelerimi anlamak istiyorsanız, ben size yukarıda bahsettiğim Katolik Kilisesi'ndeki doktoru misal olarak göstermek tavsiyesinde bulunacağım. Hayat kirletilmiştir. Hepiniz birer, hepiniz birer, Musiki şinas doktor olunuz. Bazıları tanrı mabedini ahıra çeviriyorlar. Bazıları ahıra çevirmişlerdir. Siz gençler bir ahırı mabede çevirmeye davet ediliyorsunuz. Siz gençler bir ahırı mabede çevirmeye davet ediliyorsunuz. Temiz ruhlarınız ve yüksek ideallerinizle mağdur edilmiş hayat mabedine giriniz. Onun kanlarla kirletilmiş Bizanteriden mus'ab hastaların pislikleriyle ahırına benzetilmiş feci hali karşısında uzaktan bakmayınız. İçine giriniz. Hakkın, hakikatin, insanlığın ve temizliğin marşını söyleyiniz. Sizin bu ulvi sesinize bugün ahırda yaşamayı tercih edenlerin koşmamaları mümkün değildir. Böylelikle ölüleri diriltmiş ve bütün bu ölmüş şeylere yeni bir taze can vermiş olacaksınız. Böylelikle ölleri diriltmiş ve bütün bu ölmüş şeylere yeni ve taze bir can vermiş olacaksınız. Alay kumandanı doktora pek aklı olarak, ''Yeniden hayat bulacağız aziz doktor, artık birbirimizden nefret etmeyeceğiz ve el ele vereceğiz.'' demişti. İnsanlığın zaferine dirilmesini çalışalım aziz gençler. İnsanlığın zaferine dirilmesini çalışalım aziz gençler. İnsanlığın zaferine dirilmesini çalışalım aziz gençler. Grigori Petrov, Darül Fununun Gençliğine Konferansı, Türkiye'de yayınlanma tarihi 1932, resimli ay matbaası İstanbul, teşekkür ederim. Muhammed Lih.